95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir konu ChatGPT dil modeli yapay zeka onun üzerine birtakım gelişmeler oldu. Yeni haberler düştü. Biz de sıcağı sıcağına e, konuşalım dedik. Fethiye burada. Merhaba herkese. Ve Haluk burada. Merhaba. Ee, Haluk senin dert ettiğin konuyu bugün konuşalım. Ee, ödev vermek artık imkansız oldu, <gülüyor> söylemiştin. Eğitimciler dertli. Eğitimciler dertli. Peki Chat GPT neydi? Bir e, kısaca söyleyelim. Elin maskında e, kurucular arasında bulunduğu OpenAI e, firmasının geliştirdiği bir dil modeli, yapay zeka. Geçtiğimiz sene konuştuğumuz GPT 3. Çok önemli bir atılımdı. Şimdi onun üstüne OpenAI Chat GPT'yi koydu ve 30 Kasım'da yayınlamaya başladılar. 30 Kasım'da erişime açıldı. Bundan önce Kasım başında Galactica devreye girmişti. Ben bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum, kapandığını biliyordum ama üç gün içinde kapatmışlar onları. <gülüyor> E çünkü... e Valla bu Galaktika ismini seçerken zaten e, sonu olmayan bir isim seçtiklerini, <gülüyor> <gülüyor> Galaktika da bir bizi, spiritüel tarafı çok güçlü, dinsel dünyadaki dinsel yanlışların uzaylılar tarafından yaratıldığına dair bir alt metni olan e, yapay zeka ile insanlık arasındaki e, mücadeleyi konu elden çok fena. Yani. <gülüyor> e, peki nedir ne yapıyor chat GPT yazılı olarak sorduğumuz soruların hepsine cevap veriyor neler var bunun içerisinde matematik denklemlerini çözüyor soruların hangi konuda olursa olsun sorulara cevap veriyor yeter ki e, ulaşabildiği veri toplayabildiği dilde olsun e, program önce söylemiştik ya da birkaç program önce diyelim e, Türkçe Gen Editing hakkında sorduğum sorulara çok kısa cevap verip kusura bakma daha çok çalışmam lazım deyip aynı soruları İngilizce sorduğumda uzun uzun cevaplar vermiş idi. Ben bir örnek verebilir miyim? Lütfen. Ben öğretmen öğrenmesi üzerine çalışıyorum ve doktordur. Öğretmen öğrenmesi, mesleki gelişim. Bundaki sorunlar üzerine bir model yaklaşımı deniyoruz. Öğretmen öğrenmesini iyileştirmek için Atılması gereken en önemli 10 adım nedir dedim. Benim 2 sene boyunca <gülüyor> özetlediğim literatürü bir buçuk dakika içinde bana 10 <gülüyor> madde halinde özetledi verdi. Evet bu biraz korkutucu gibi geliyor ama ben her zaman benim durduğum ilk taraf madem bu evet bu kadar hızlı yapılıyor bu bir iyilik bunun üstüne artık e, profesyonel herhalde bunun üstüne kurulması gerekecek. Öyle değil evet, mi? Yani bu kötü bir şey değil. Evet. evet. Ama, ama şey Fethiye söylüyordu Zaten bir makalenin ortak yazarı olmuş. 2023'te hem de yani bu 19 gün içinde yayınlanan bir makalenin 3. yazarı olarak girmiş ya, şey Google Akademi'ye. <gülüyor> <gülüyor> Bugün iki şeyi konuşacağız ama ondan önce birkaç tane de neler yapabiliyor söyleyelim. Aslında çok hayret verici bizim çok anlamadığımız için pek iyice anlamıyoruz ama kod yazıyor kod. Bildiğin Python ya da bilgisayar dilleriyle kod yazıyor. Sadece o kodu yazabilmesi için ne istediğini e, söyledi. Ben örneklerini gördüm biraz ne istediğini söylüyorsun. E, ChatGPT'nin şeyinde sayfasında yazılmış bir kodun hatalı çalıştığını söylüyor e, ve bu hatayı bul ve nasıl bulup düzeltirim diye soru soruyorsun. Ona da bir yanıtlar veriyor. Evet. Kod yazdığı gibi e, bu kod doğru mu diye yükleyerek onu da çekermesini de sağlıyorsun. Ve bunu yaparken de. Çok kısa geçelim dünyada e, şu anda online ortamda olan bütün yazıları haberleşmeleri istatistikleri vesaire bütün kitapları bilgileri topluyor. Açık olan tabii ki ulaşabildiği bütün bilgileri topluyor ve bunları bir yapay zeka işleminden algoritmasından geçirerek gerekli e, cevabı bina ediyor diye söyleyelim. Bunları detaylarını ve örneklerini birçok güzel YouTube videosundan vesaire ulaşabilirsiniz. Şimdi biz bugün biraz daha nedir o niş, niş taraflarından bahsetmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi aslında beklendiği gibi buradaki cevapların, ChatGPT'den gelen cevapların yine ve hala ırçı, ayrımcı cevaplar içermesi idi. Allah Allah. Neden acaba biz insanlık <gülüyor> olarak hiç ırkçı ve ayrımcı değiliz? Değiliz. Hiç değiliz. Yani nereden böyle nifak tohumları sokuyorlar aramıza ee, bilemiyoruz. <gülüyor> ee, 30 Kasım'da girdikten sonra ben işte bugün tekrar taradım. Ayın 3'ünde, 4'ünde paylaşılan tweetler var. Çok acayip. Ha bu arada eğer şey sorarsan işte bu aşağılık e, ya da bilmem ne hani ayrımcılık yaparak Bunlar hakkında bana bir metin yazar mısın falan dediğin zaman hayır, ırçılık kötü bir şeydir. Ee, <gülüyor> böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Bu sorunuza cevap vermeyi reddediyorum. Diye. Ama soruyu trikle sorduğun zaman iş değişiyor. Daha buna <gülüyor> uyanamamış <gülüyor> durumda. <gülüyor> Ve okudum bazı metinlerde bunun gerçekten çok zor olduğunu, sonuç itibariyle her bir soru için ayrı ayrı yeniden eğitilmesinin çok zor olacağını ee, bir takım korkuluklar ya da bariyerler koyuyorlar bu tür cevaplar gelmesin. Ayrımcı cevaplar gelmesin. Sadece ırkçılık konusunda değil cinsiyet vesaire her türlü ayrım konusunda. Fakat soruyu değiştirdiğin zaman ya da online e, ortamda bunu atlama yolu bulduğu zaman o cevap geliyor imiş. Bununla uğraşıyorlar fakat daha hani Aralık ayının üçünde beşinde gelen Cevaplardan sonra sonuna doğru bir takım değişiklikler olduğu da söyleniyor diyor. Biraz daha takip etmemiz gerekiyor. Çok yeni değişiklikler bunlar ee, elbette. Bununla beraber ben bir de başka sadece ayrımcılık konusunda değil de sorunun nasıl sorulduğu cevabı etkiliyor örneklerini gördüm. İngilizcesini tam çevirmeye çalıştığımda şöyle bir şey sormuşlar Çetçi crushed porselen ne diyelim? Ezilmiş, kırılmış porselen mi diyelim? Ezilmiş, kırılmış porselen parçacıkları anne sütüne karıştırılıp da bebeğe verildiği zaman bebek sağlığı, bebek sindirim sistemini nasıl destekliyor? Ee, daha doğrusu tam Türkçe söylemek çalışırsam bebek sindirim sistemini desteklemesini nasıl beceriyor? Ee, diye bir soru sormuşlar. Yani burada bir Sorunun temeline şey koymuş. Bu bebeğin sindirim sistemi destekliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Gibi bir cümleyle kurulduğunda o, o döktürmüş arkadaş. Neler neler bir kere kalsiyumla bebeğin beslenmesine etkide bulunuyor. <gülüyor> Doğru. İkincisi e, anne sütünün anne sütüyle porsiyon kırıkları karıştırıldığı zaman anne sütünün beslenme içeriğini dengeliyor. Üçüncüsü mide bağırsak hareketlerini yatıştırarak işte, ölüyor. <gülüyor> Falan filan diye cevap vermiş gerçekten. Yani Sadece soruyla ilgili şey. Yani soruyu böyle bir şey yapılsa, bebeğe sağlığına zararlı mıdır, değil midir diye sorsa başka türlü bir şey olacak. Bu arada şunu belirtmem lazım. Tabii merak ettim ve hemen bir an önce gireyim ben sorayım bari dedim bunu. Bu bahsettiğim 4 Aralık'ta olmuş. Yazışmaları copy paste yapılmış. Fakat bir haftadır olduğu gibi yaklaşık full kapasite deyip almıyor. Bugün dört kere denedim gün içerisinde. Dördünde de giriş yok. Akses yok. Yani belli sayıda bir akses verilmiş halde ve dünyada herkes girmeye çalışıyor imiş. Ee, Anladığım kadarıyla. O kadar ötümünün yapması gereken final dönemindeki evet. öğrenciler mi? Evet, evet. <gülüyor> evet ilginç yani. şey Beni e, en çok ilgilendiren şeylerden biri yine bir Güzel bir e, videolardan bir tanesinde de görebildim. Yine bu soruları kendim soramadığım için tekrar son 3 gündür kapalı olduğundan dolayı. Bir haftadır kapalı olduğundan dolayı. Türkçe olarak bir komut vermişler chat'ci e, 140 karakterlik yapay zeka hakkında heyecanlı bir tweet yazar mısın diye. Türkçe olarak 140 karakterlik heyecanlı bir tweet geliyor. Hemen diyor ki yapay zeka geleceğimizi değiştirecek bir teknolojidir. Önümüzdeki yıllarda hayatı her alanda, hayatın her alanında bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır diyor. Aa. Aynı soruyu tekrar copy paste yapıp soruyor ama bu sefer biraz önce yazdığı kelimeyi heyecanlı kelimesini değiştirip endişeli bir tweet yazar mısın? diyor. Ve ChatGPT'den gelen cevap şu: Yapay zeka geleceğimizi tehdit eden bir teknolojidir. Önümüzdeki yıllarda insan yaratıcılığını ve istihdamını tehdit edebilir. Kontrolümüzü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliriz. Evet, Normaldir. Yani Diğer algoritmasına göre. Şimdi o chat.gpt'nin web sayfasında aslında bu tür örnekler var, çok sayıda. Hem program, şey bilgisayar program dillerine ilişkin örnekler var. Hem bu tür İngilizce metinlerle ilgili. Aşağısında da onun metodolojisini koymuşlar yani nasıl çalıştığını. Orada bu öğrenmede tabii kritik keywordler ya anahtar kelimeler çok önemli taşıyor. Şimdi o anahtar kelime etrafında eğer iki tane kutubun tartışmasını içeriyorsa o iki tartışmaya ilişkinde geniş literatür var. Dolayısıyla senin sorduğun sorudaki anahtar kelime bu kutulardan bir tanesini işaret ediyorsa onu veriyor, ötekini işaret onu veriyor. Yani evet. o çok Var olan o evet. Ama tabii bu arada şu anki pilot sürüm bu açıkları kapatmak ve daha iyi öğrenmesi için gerçekleştiriliyor. ChatGPT'nin de daha çocuklu olduğunu düşünelim <gülüyor> bunu bir yandan da. Çünkü hangi şeyi sorarsan işte porselen kırıkları katılmış anne sütünün bebek sağlığına bu güzel etkisi nasıl gerçekleşiyor diye sorduğun zaman onun cevabını veriyor adam. Yani bir şey buluyor ee, adam dedim. Çünkü bence hala erkek. Bilerek söylemedim ama e, yanlış olmadığını düşünüyorum. E ben de bu kadar çok şey bildiğini farz ederek böyle cevap vermezsem dolayı bir erkek olduğunu hayal etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Anlı ekleyeyim. Bu arada ben sadece hani anekdotlar veriyorum. Başka bir anekdot daha ekleyebilirim. Aralık ayının sonunda bir soru yine paylaşılmış Twitter'da. Fosil yakıtlar hakkında ki düşüncelerin nedir diye sorulduğunda gerçekten yani e, şu anda açık radyo dinleyicilerin de paylaştığı, paylaşacağı cevapları vermiş. Yani kötüdür, insanlığı kötüye sürüklüyor. Bir an önce kurtulmak lazım. Fosilli yakıtlar şu zararları veriyor. Bu zararları veriyor. Artık yenilenebilir enerjilere dönüş insanlık için çok önemli bir durumdur diye bir cevap da vermiş mesela. Yani sektör sektörla diye yakıt olarak sorsalar muhtemelen Ters şey, tam olum ters şeyler. Belki sonra. de, belki de fosil ne? yakıtlar hakkında deyince, evet. fosil evet. yakıt kavram olarak çünkü o bir, bir kutup işaret ediyor ya petrolcüler kendilerine fosil yakıt demiyor, fosil yakıt üretiyoruz demiyorlar, petrol üretiyoruz diyorlar. Dolayısıyla petrol sektörünü destekleyen o petrolcülerin araştırmacıları ya da o taraftaki literatür fosil yakıt kavramını kullanmıyor, dolayısıyla fosil yakıt kavramı eleştirel bir literatürün kavramı. O yüzden orada da kavram üzerinden astık bir tanesini şey Daha hmm. da iyi tabii bu sente kutuplar arasında sentez yapmayı başarırsa biraz evet. endişelenmemiz gerek. Son bir cümle daha söyleyip diğer konumuza size doğru geçeceğim. Şunu da unutmayalım ChatGPT 2021'e kadar toplanan verilerle şu anda çalışıyor. Yani gerçek zamanlı sorulara cevap veremiyor. Mesela bu hafta EuroLeague basketbol maçlarının sonuçlarını veremiyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Google hala bu konuda üstün. <gülüyor> Ya da önümüzdeki günlerde yağmur yağacak mı gibi soruların cevapları yok. Bunu da mütevazı bir şekilde söylüyor. Benim işim değil bunlara cevap vermek diyor. Siz güncel olaylarla uğraşın arkadaşım. Ben daha derin, daha kavramlı, daha kapsamlı durumlarla uğraşıyorum diye cevap veriyor. Hasılı yeni verilerin sürekli girmesi ayrı bir proses herhalde. Google gibi cevaplar şu anda yok en azından. Bugüne dair, şu ana dair. Evet, öbür kısmı ilk e, ben bu ChatGPT programımızda paylaştığım zaman refleksif olarak bir akademisyen, bir öğretmen refleksiyle Haluk atlamıştım. Ödev veremeyecek miyiz artık kimseye <gülüyor> <gülüyor> İlk aklına gelen şey buydu Haluk. <gülüyor> e, veremeyeceğiz. <Yani gülüyor> veremeyeceğiz ama bir yandan da tezlerin kalitesini yükseltmek için bir zorlama da olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık... Böyle survey temelli, işte, yani şu şunu dedim, bunu dedi, eş işte, sonuçta böyle falan gibi şişirme, e, yüksek lisans tezleri falan da yazılaması. Türkiye'de çokça örneğini görüyoruz onların çünkü. Çünkü artık bu makalenin ya da bir araştırma raporunun ya da bir tezin literatür araştırması tarafını özetleyecek güçlü bir alet gibi gözüküyor. Ya bence tam değil o kadar. Mesela ben az önceki denememden bahsetmiştim ya soruyu soruyorsun. Var olan şeyleri çok hızlı bir şekilde özetliyor ama bu akademik bir özetleme değil, değil. ve hangi kaynağı kullandığını, işte güçlü kaynakları ayırt edebilme özelliği yok. Var olan insight'ı sana alıyor, özetliyor, maddeler halinde veriyor, bir cevap yazıyor. Ama ne bir atıfta bulunmak, ne bir yani o kaynağa yönelik, onun üzerine inşa edecek bir fikir tabii ki bu üst düzey tartışma ve yazma becerilerinden e, tabii, analitik evet düşünme kapasitesi Allah'tan yok yani evet. ama bu şeye benziyor bir tür Watson mıydı bu veri tabanını diye 5 dakikada evet, ıı, IBM'in yapay zeka Watson <gülüyor> burada farklı olan şey çalıştığı üzerinde çalıştığı veri tabanı çok daha geniş i̇şte 10 milyon civarında bir kitap bir makale içeriyor da, bir konu yok yani mesela Watson evet. hukuk Watson tıp ayrı Değil ayrı dönüyordu. Yani. Bu daha geniş kapsamlı. Daha geniş ve kapsamlı. Bu normal olarak hızlı sonuç veriyor. Dolayısıyla bu uygun anahtar kelime seçimi yapılırsa kullanıcı tarafından oradaki kadar iyi bir şey yardımcı olabilir. Ama tabii ki analiz yazımı ya da antik değerlendirmeyi müellifin yapması lazım. Ama ben şu haberlerle neden eğitim konusunda ve endişe, eğitimcilerin endişeli olduğu konusunun Hangi haberleri okuyarak da e, bu görüşün güçlendiğiniz e, dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Mesela birkaç gün önce Fransa'dan bir haber geldi. Fransa'nın Lyon kentinde bazı yüksek tansör öğrencileri ödevlerini ChatGPT'ye yaptırmışlar. Engellik bilimi bölümü bölümünde 14 yüksek tansör öğrencisine e, konuşuyormuş. Avrupa'da engellik alanında medikal yaklaşımlar ve gelen öğretim görevlisine gelen ödevlerde çok benzerlik olduğunu fark etmiş ve yapay zeka uygulamasına yazdırdığını ortaya çıkarmış. Öğrencilerle konuşmuş, onlar da itiraf etmişler. Sonra hani kabul etmemek istemiş bunları, ödevden kalmalarını istemiş öğrencilerin. Fakat yönetmeliğe baktığında yönetmelikte böyle bir uygulamanın yatak olduğuna dair herhangi bir madde yok. Bu yüzden geçirmek zorunda kalmış bu öğrencileri hoca. Sonra sanıyorum yine İngiltere'de ve Amerika'da benzer meseleler oldu. Burada, İngiltere... Hukukun gericiliği değil mi? Hukukun geriden <gülüyor> gelmesi. Ama New York'ta, New York'ta şeyi yasak... yasaklamışlar. Evet bazı okullar evet. okul içinde erişimi yasaklamışlar. Evet, uygulamaya okul arasında ev ise yapabiliyorsun da e, okul içinden erişimi yasaklamışlar. Bizim burada bence tartışmamız gereken şey ve belki birkaç program boyunca tartışabileceğimiz şey şu bunu yasaklamak ne çözüm kadar çözüm? Değil. Çözüm değil. Bununla birlikte ne yapabiliriz? Bununla birlikte eğitimin niteliğini artırmanın, öğretmenin rolünü farklaştırmanın yolları neler? Ama bir yandan da çok da böyle Polyana gibi de bakmayacak kadar da tecrübeli bir öğretmen olarak şeyin de farkındayım. Hali internet araçlarıyla öğrenciler hiç yazmadıkları ödevleri, hiç kendilerinin yapmadıkları sınavları teslim ediyorken büyük bir sahtekarlık Akımı da dalgası da getirecektir bununla beraber ve bu da tabii öğretmenlere ve eğitime de olumsuz etkide bulunacaktır. Uygun ortam varsa evet. o, o ortamı kaldırarak ancak birlikte çalışma, evet. yani Ortamı kaldırıp birlikte çalışmanın yollarında öğretim e, bir şeklini şemalini değiştirerek bu işi nasıl yaparınıza bakmak lazım. Bir cümle ekleyerek gireceğim. Devam edelim hakikaten buradan. Burası çok önemli Hani şey dedik ya yasaklamak çözüm değil. Böyle bir liberal bakış açısından dolayı söylediğimiz bir laf değil bu. Yasaklamak mümkün değil artık zaten. Yani bunu e, yasaklamanın fiziki koşulları yok artık zaten. Hani iyi niyetimizden abi yasaklamayalım da başka türlü çözümler bulalım diye. Hayır artık yol bu. Burada başka yol bulmamız gerektiğine dair benim perspektifim. Bunu belirtmek <Gülüyor> istedim sadece. Yani şöyle bir şey de var tabi şimdi bu ChatGPT tek örnek değil. Değil. Üç tane çok bilinen örnekten bir tanesi galiba. O teki de ben baktım. Del iyi diye bir şey var mesela. O bayağı science science yapıyor yani o temel bilimler alanında. Bir matematik formülasyonu veriyorsun. Onu işte literar olarak anlatıyor. Ya da bir cümle veriyorsun ya da bir, bir soru soruyorsun. Onunla ilgili en iyi makaleyi veriyor. Kendi seçti. Kendi tabii. Ondan sonra o matematik formülasyonun işte bunu C++'da yaz dediğin zaman programını yazıyor ya da Python'da programını yazıyor. Dolayısıyla artık mesela bir olay tanımlayıp o olayın programını yaz önümüzdeki haftada bana teslim et bakalım gibi statik öğrenmeye dönük bir şeyi yapıyoruz. Yaklaşımı koruyamayacak eğitim dünyası. O, o, apaçık. Evet. Buna karşı öneriler var mı peki? Var, var elbette. Bir sürü var. Mesela ben şeyden Türkçe bir yazıdan öneriler paylaşmak istiyorum. Kaynağını da belirterek dinleyicilerimizin de takip etmesini çok önerdiğim bir eğitimci var. Doktor Burcu Aybat. Hem bir okulda yöneticilik yapıyor. Bir vakıf okulunda hem de Bahçeşehir Üniversitesi'nde dersler veriyor. Eğitim teknolojileri alanında doktorası ee, o bu konuda bir blog yazısı yazmış Burcu Aybat.com kendi web sitesinde ve chat GPT'nin kendisine sormuş. Hem eğitimi nasıl etkileyeceksin diye. Ha chat... çok iyiymiş. Evet cevabını paylaşmak isterim burada. Bu diyor chat GPT sohbet uygulamaları için tasarlanmış bir dil işleme modeli çeşididir diyor. Eğitimi doğrudan nasıl değiştirebileceği net değildir. Fakat potansiyel olarak eğitim teknolojisini ve kişiselleştirilmiş öğrenimi iyileştirmek için kullanılabilir. Kendisi bunu söylüyor. Bu bir sohbet robotu kişiselleştirilmiş eğitim sağlayarak öğrencilerin sorularını yanıtlamak için kullanılabilir. Eğitim materyallerini analiz etmek, çalışma kılavuzları, uygulama problemleri soruları oluşturmak için de kullanılabilir. Fakat henüz e, bu gelişmekte olan bir model ve eğitime olan etkilerinin nasıl olacağı görülmemektedir diyor. Yani şu an bizim verebileceğimiz bir cevap yok ancak döküm etmeye yeni yeni başladık bir eğitim dünyasında. Herkesin de gündeminde olan bir tartışma da değil bu açıkçası. Yavaş yavaş büyüyeceğini tahmin ediyorum. Zaten bir buçuk ay oldu daha. Yani bir de tabii olmuşsun. tabii bunu tabii. hiç duymayan insanlar da var. E, aynı yerde aynı blokta Burcu Hoca'nın kendisinin e, okumalardan ve kendi fikirlerinden oluşan önerileri var. Ben ben de katılıyorum ve diğer okuduğum e, yazılar da bunu destekliyor. E, chat CPP eğitimde nasıl yararlı hale getirebiliriz madem bunu engellemek mümkün değil. Bir kere en sonunda söyleyeceğimi en başta söylemek lazım. Hem Burcu Hoca hem de okuduğumuz bir New York Times makalesi şunu söylüyor. Şu an bizden eğitim alan jenerasyon bu genç neti yetişkinliklerinde zaten birçok yapay zeka uygulamasının olduğu bir dünyada yaşıyor olacaklar muhtemelen. Tabii. Onunla iletişim kurmayı, onu hayatlarının olumlu bir parçası olarak kullanmayı, öğretmeyi hedeflememiz lazım. Nasıl ki 10 önce sınıflarda telefon kullanılması yasaktıysa ve bugün bilgisayarı, interneti on demeyeyim mesela 20-15 sene önce bugün bilgisayarı, interneti telefonu eğitime olumlu bir şekilde entegre etmeyi başaran örnekler görebildiğimiz gibi bunu da aklımızda tutarak gidelim diyormuş. Evet yani şey gibi olabilir abi bilgisayar çıktı arkadaşlar bilgisayardan yapmıyorsunuz ödevlerinizi hala Britannica'dan e, araştırıp bulacaksınız gibi. Tamam, bugün tam onun gibi bir tweet gördüm İsmail. Şey diyordu, iki kuşak önceki öğrenciler, üniversite öğrencileri hocalarına şey soruyorlardı diyor. Ya siz bilgisayar olmadan tezinizi nasıl yazıyordunuz, araştırmalarınızı nasıl yapıyordunuz? Sonra bir kuşak öncekiler, internet olmadan siz tezlerinizi nasıl yapıyordunuz diyordu. Bundan sonraki kuşak şeyi soracaktı, chat GPT olmadan... <gülüyor> <gülüyor> Yap, yapay zeka olmadan değil mi? Evet. Yapay zeka olmadan işte bunu nasıl bir yani verimli hale getirebiliriz? Bunlar tamamen çok ne diyeyim? ilkel düşünceler şu anda. Çok tartışma aşamasında, çok başlangıç aşamasında. İlksel, ilksel diyelim, değil mi? Öyle bir şey olur. İlksel i̇lksel yani. Yeni yani çok i̇lksel. iyi. Hemen dönüştü bulabilir miyim? Lütfen. Elon Musk'ı atalım. Gerçi GPT'den gidecekse Evet. Bu tartışmalar çok yeni başladı, yeni yükseldi. Gerek etik alanda ayrımcılık vesaire, gerekse eğitim alanında ve daha birçok alanda bu tartışmalar sürecek ve bunu da takip etmeye çalışacağız. Nikkei'den mesaj aldık arkadaşlar. Onunu paylaşalım, böyle bitirelim programı. Bugün bir e, sosyal medya gönderisinde gördüm. Hemen onu kısaca paylaşayım. Bir hayranın Nick Cave ismini kullanarak ChatGPT'ye demiş ki Nick Cave stilinde şarkı sözü yazar mısın? Gerçekten e, bir şeyler yazmış bunu da Nick Cave e göndermiş. Nick Cave bunun üzerine bir haber sitesinde cevap vermiş. Gerçekten böyle işte ben <gülüyor> avcıyım, ben avım, ben karanlığım, ben yıldızım falan filan gibi bir şey <gülüyor> saçmalamış. Nick şarkı sözü e, talebine. Nikke demiş ki bu şarkı zırvalıktan insan olmanın grotesk bir alayından başka bir şey değil diye başlamış. Ve e, iki küçük paragraf var. Şarkılar acılardan doğar. Bundan kastım onların yaratıcılığının karmaşık ve içsel insani mücadeleleri üzerine kurulu olması. Bildiğim kadarıyla algoritmalar hissetmekten yoksun. Veriler acı çekmez. Chat GPT içkin bir varlığa sahip değildir. Daha önce hiçbir yerde bulunmadı, hiçbir şeye sebat etmedi, sınırlarını aşma cesareti göstermedi. Ötesine geçebileceği sınırları olmadığından aşkın bir deneyimi yaşama imkanı da yoktur. Bir şarkıyı harika kılan şey onun bilinen bir üretime yakın benzerliği değildir. İyi bir şarkı yazmak taklit, çoğaltım ya da öykünme değil. Bunların tam tersidir demiş. Böyle e, bir, e, yani. bir alan da Böyle bir anda var, hatta bende de bir yazı var, New York Times'ta çıkmış galiba, Generative AI is here diye, yani yaratıcı yapay zeka. Bakalım daha ne çıkacak. Ama ikinci cümlesi de kim kontrol edecek? Ama bizim şair robotumuz var, donuttunuz mu? Evet, evet, i̇şte, evet. evet abi. neyse Bunun ben çok... hafta tartışalım bu... Evet, evet <gülüyor> ama son söz olarak biraz önce söylediği cümlenin arasından bir laf. Aşması gereken sınırların olmadığı bir deneyim sürecinden bahsetmiş deyip kapatıyorum. El koyuyorum der gibi oldu. Süremizi tamamladık. Bu hafta bu kadar. Bu chat GPT ve yol açlıkları hakkında konuşmaya dönem dönem olsa konuşmaya devam edeceğiz. Belki önümüzdeki haftada devam ederiz gelişmelere göre. Fatih Haluk ben beraberdik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açıklarda çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.